Hay, hak diye başlayalım söze. Başlayalım birader. Ee, ne var ne yok karagözüm? İyidir acımatım halime şükredip duruyorum. Hayırdır, neden şükrediyorsun? Ağzım burnum yerinde, ondan şükrediyorum. Niye öyle dedin anlamadım şimdi. Yahu vatandaş evde beslediği timsah yüzünden askala kulağından oluyormuş. Ha evet evet onu diyorsun sen. Şimdi ben anladım yani bu hayvanat bahçelerinin neden açıldığını. Canın timsah kaplan ejderha mı beslemek istiyor? Alırsın eline yemini gidersin hayvanat bahçesine. <gülüyor> beslersin hayvanı. Bizim yiyen de o hamster mıdır hamster mıdır nedir o farelerden vardı. Bir gün kaçmış da kafesinden her şeyi kemirmişti yahu. He, ee, hayvanın yapısında var Karagözüm. Yani kulaklarımız, bilimum yerlerimiz... ...sağlam kalsın diye açıldı oraları diyorsun ha? Aslında sadece o değil. Kargayı besledikten sonra gözü oyulan Şemseddin kardeşten sonra da açılmış olabilir. Hadi canım. Tabii ya da e, ayıdan büyük kazık yiyip dost olmayacağını anlayan Hüseyin Efendi'den sonra da olmuş olabilir. İlahi efendim. Besledikten ayı büyünce tanımadı anayı babayı diyen bir grup insandan sonra da açılmış olabilir. Öyle mi efendim? Koyunlarının oyunlarından bıkıp illallah getiren Karamanlıların şikayeti üzerine de açılmış olabilir. Ha. Ya da başından korktuğu için sığınacak yer arayan vakitsiz öten horozdan sonra da açılmış olabilir. Allah Allah. Tabii bu arada anneannesini kurda kaptıran kırmızı başlıklı kızı da unutmamak lazım. He. O zaman bir hemen mızıkacılarını da unutmamak lazım. Doğru doğru. Onların da hakkını vermek lazım. Vermek lazım. Ben eskiden zannederdim ki ormanda aslanın krallığından, tilkinin kurnazlığından bıkan, ekmek elden su gölden yaşamak isteyen hayvanlar kendilerine bir dünya kurmak istemişler. Buralara gelmişler. Ve hep dua ederdim beni her gün çifteleyen, babamın korkusundan da misilleme yapamadığım, uzun kulak obodur boyuyla bana diklenen, bir horosu da hayvanat bahçesini alsınlar diye. İlahi Karagöz'üm. Ellerinden ne çektiğimi ben bilirim. Senin demek istediğin başka bir şey var gibi Karagöz'üm. Nasıl yani? Yani bu hayvanlarla alakalı sanki başka bir şey söyleyeceksin de... ...söyleyemiyormuşsun gibi. Öküz altında buzağı arama hacivat. Vat. <gülüyor> Benim lakırdılarımın özdesi bizim yan binadaki komşulara... ...evlerinde köpek besliyorlar ya onlara laf atıyorum. Köpek de kendi lisanında pek bir konuşkan sabahtan geceye konuşuyor. İnsan gibi mi? Hayır hayvan gibi. Yani havluyor. O havladıkça ben uykumdan oluyorum. <gülüyor> Evde balık dışında hayvan beslenilmemeli diyorum. Ha, anlaşıldı. Sen evde hayvan besleme diyorsun. Evet, bir tane de hayvan bizim üst katlalar. Onun cinsine birader. Kendini baba sanan cinstendi. Durmadan karısını çocuğunu dövüyor. Mümkünse evlerde bu ciz hayvanlar da beslenilmemeli. Hay kara gözüm ağzın bal yesin. İnşallah tez zamanda o hayvanların nesli tükenir. İnşallah birader, İnşallah. <gülüyor>